از بلالیم ن شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینالحمدالله. نهمدخو و نستاینو و نستافیرو. و نازبیلاهم از شدوع امفسنا و از ساییت اعمالنا. من یهتی الله فلامودیله و من یهتی الله هاریله. اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شریک له و اشهد محمدا ن افده Emmabat fe inna hayra hadise kelamullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kullu mutasattahin bi d'a ve kullu bidatin darada ve kullu daradatin fi'nar emmabat. Kardeşlerim az önce de belirttiğim gibi bu akşam inşallah 23. sure olan El-Mu'minun suresi devam edeceğiz. Eğer okumamı Öncelikle kısaca sure hakkında bilgi vermek isterim ben. 118 ayet El-Mu'minun suresi Mekke'de nazil olmuştur. Özellikle ilk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve ahirette nail olacakları nimetlerden bahsedildiği için sureye El-Mu'minun adı verilmiştir. Nitekim Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ten gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bu ayetlerin inzaline mütakip bana 10 ayet indi ki durumu bunlara uyan cennete gidecektir buyurdu. Buyurdu. <gülüyor> Ve bu surenin ilk 10 ayetini okudu. İnşallah biz de en güzel şekilde dilendirelim. Siz de inşallah en güzel şekilde bunları dinleyip uygulayın kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki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 Süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. <gülüyor> Sonra onu sağlam bir karagahta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere yani iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltireceksiniz. Andolsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidenmeye de elbet gücümüz yeter. Böylece onun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. tuğr Sina'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir. Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerinden yani sütlerinden size içeririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır. Etlerinden değersiniz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik ve o Ey kavmi Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler. Bu tıpkı sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey değildir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca, Kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım. Nuh Rabbim dedi. Beni yalanlamalar, yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde, muhafazamız altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca, Her cinsten eşler halinde <gülüyor> iki tane ve bir de işlerinden daha önce kendisine aleyhine hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. etmiş olanlar konusunda bana hiç yal var mı? Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. Sen yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki Rabbim. Benim bereketli bir yere indir. Sen, iskan edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bunda, yani Nuh ve kavminin başından geçenlerde bir takım ibretler vardır. Hakikaten biz, kullarımızı böyle deneriz. Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirdik. Onlar arasından kendilerine, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. ''Hala Allah'tan korkmaz mısınız?'' diye mesajlarını ileten bir peygamber gönderdik. Onun kavminden, kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine de refah verdiğimiz varlıklık işler bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. Gerçekten sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, herhalde ziyan edersiniz. Size öldüğünüz toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde mutlak surette sizin kabirden çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Bu size vaat edilen yani öldükten sonra dirilmek gerçek olmaktan çok uzak. Hayat şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz kimimiz yaşarız. Bir daha diriltilecek de değiliz. Bu adam sadece Allah hakkında yalan uyduran bir kimsedir. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu. Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim vuku kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onlara. Kendilerini hemen sel süpürntüsünde sel çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. Sonra... Onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne öteleyebilir. Sonra biz fayda peyda peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi alamadılar. Biz de onları birbiri ardından yok ettik ve onları ibret hikayelerine dönüştürdük. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme. Sonra ayetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeş Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar ise kibire kapadılar ve ululukta aslayan bir kavim oldular. Bu yüzden dediler ki kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki adama inanabilirsiniz. Böylece onları yalandırdılar ve bu sebeple felak edilenlerden oldular. Andolsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye kitabı verdik. Meryem oğlunu ve ailesini de kudretimize bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Şüphesiz bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının denildi. Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendilerinde bulunan fikir ve davranış ile sevinip böbürlenmektedirler. Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları içinde baş başa bırak. Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullarla kendilerine fayda sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar için farkına varamıyorlar. Rablerine olan saygılarından dolayı kötülükten sakınırlar. Rablerinin ayetlerine inanırlar. Rablerine ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar. İşte onlar, İyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların o inkarcıların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bu şirk ve inkarcılıklarından öte, Bir takım kötü işleri vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. En nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya ve azabı uğrattığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Boşuna sızlanmayın bugün. Zira bizden yardım göremeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okundu da siz buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, gecelin Kabe'nin etrafında toplanarak dezayanlar savururdunuz. Onlar bu sözü Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerin elini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunların arasında bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerini sırt çevirdiler. Resulüm, yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlar ise ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. Eğer onları acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıya giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında dirinlilerdi. Andolsun biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğilirler. Tazarru ve niyazda da bulunuyorlar. En nihayet, Üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır. O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. Ve o, sizi yeryüzünde yaratıp tüket türetendir. Sırf onun huzurunda toplanacaksınız. Ve o, yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmamışsınız. mısınız? Buna rağmen onlar öncekilerin dediklerini dediler. Dediler ki sahibiz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka yeniden direk öyle mi? Hakikaten gerek bize gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Fakat bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Resulüm, de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız da? Yedi kat göklerin Rabbi, azamette arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar da Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız da? Eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekütü yani mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup korumayan, fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir diye sor. Bunların hepsi Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlar ise hakikaten yalancıdırlar. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilahta yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattığını tek ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine gadebe çalardı. Allah onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı da şehadeti de bilendir. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. Resulüm De ki, Rabbim eğer onlara yöneltilen tehdidi, yani dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka bana göstereceksen bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulunduğuma ey Rabbim. Biz onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal, biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Vere de ki, Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan, müşriklerden birine ölüm gelip çattığında, Rabbim der, beni geri gönder. Ta ki, boşa geçirdiğim dünyada iyi iş ve hareketler yapayım. Hayır, onların söylediği bu söz, boş laftan ibadet. Onları gerisin, onların gerisinde ise yeniden diriltilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Sura üçlendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık kimlerin sevap tartıları ağır basarsa işte asıl bundan kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Çünkü onlar Ebedi cehennem diriler. Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunur. Size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi? Derler ki Rabbimiz azgınlığımızı bize, azgınlığımız bize alt etti. Biz bir sapıklar sapıklar uyduk. Rabbimiz Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha etiklerimize dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Buyurur ki, alçaldıkça alçalım orada. Bana karşı konuşmayın artık. Zira kullarımdan bir zümle, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi affet, bize acı, sen merhametlerin en iyisisin demişlerdi. İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda onlar ile alay etmeniz. ''Size beni yad etmeyi unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erendir. Allah inkarcılara ''Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?'' diye sorar. ''Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.'' Buyurur ki ''Sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bilmiş olsaydınız.'' Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi sandınız. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte diğer bir ilah taparsa ki bu hususta ilgili hiçbir delil yoktur, o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmaz. Resulün, de ki, bağışla ve merhamet et ey Rabbim. Sen merhametlerin en iyisin. Fırkalar